Damage'le eşiti 1928 yılında Lamas'la Knox arasında meydana geldi. Dr. Armagate bu olayın korkunç başlangıcına tanıklık edenler arasındaydı. Bu arada Wattelin Cambridge'e yaptığı garip yolculuğu ve Widener kütüphanesindeki Necronimico nüfusasını ödünç almak için giriştiği çılgınca çabaları duymuştu. Bu çabalar bir işe yaramamıştı. Çünkü Armagade, bu korkunç kitabı elinde bulunduran bütün kütüphaneleri çok kesin bir dille uyarmıştı. Wilbur, Cambridge'de şaşılacak denli sinirliydi. Hem kitabı elde etmeye can atıyor, hem de eve dönmeye, sanki uzak olmasının doğuracağı sonuçlardan korkuyordu. Ağustos başlarında korkulanlar oldu. Ayın üçü, sabahın ilk saatlerinde Dr. Armagade, Üniversitenin bahçesindeki yırtıcı bekçi köpeğinin ansızın öfkeyle havlamaya başlamasıyla uyandı. Derin, dehşet verici hırlamalar, yarı deli inleme ve havlamalar, akla korkunç olasılıkları getiren aralıklarla ama giderek artan bir güçle devam etti. Sonra, tamamen farklı bir gırtlaktan kopan bir çığlık ortalığı inletti. Arkamda uyumakta olanların yarısını uyandıran ve bir daha da düşlerinden çıkmayan bir çığlık. Böyle bir çığlık dünyada ya da sadece dünyada doğmuş birinden çıkamazdı. Armaged acelece üzerine bir şeyler geçirip dışarı fırladı. Sokağa ve çimenliği geçerek üniversite binalarına doğru hızla koşmaya başladı. Birilerinin kendisinden önde olduğunu gördü ve acı acı çalan kütüphanenin hırsız alarmının yankılarını duydu. karanlık bir pencere ay ışığında ardına kadar açık durduğu görülüyordu. Gelen şey içeri girmiş olmalıydı. Çünkü şimdi hızla sönümlenerek hırlama ve inleme karışımı bir sese dönüşen havlama ve çığlıkların içerden geldiğine şüphe yoktu. Bir içgüdü, Burada cereyan eden şeylerin alışkın olmayan bir göze fazla geleceği konusunda ermediğe uyardı. Bu yüzden girişin kapısını açarken yetkisini kullanarak kalabalığı dağıttı. Kalabalığın arasında bazı tahmin ve kuşkularını anlattı Profesör Virgin Rice ile Francis Morgan'ı da görerek bu ikisine kendisiyle birlikte içeri girmelerini işaret etti. Tetik duran bir köpeğin alçak perdeden hırıltıları dışında içeriden gelen sesler artık dinmişti. Aman sızın! Armagade, tıpkı ölmek üzere olan birisinin son nefesini verirken olduğu gibi çabıların arasından hep birazdan son derece ritmik bir şekilde ötmeye başlayan, çoban alt atanların avaz avaz sesleriyle ilgildi. Bina, Doktor Armagade'nin öteden beri çok iyi bildiği korku verici bir kokuyla doluydu. Üç adamız da koridoru aşarak zor duyulur inleme sesinin geldiği küçük jenoloji okuma odasına yöneldiler. Bir an için kimse ışığı açmaya cesaret edemedi. Sonra, Armagate bütün cesaretini toplayarak düğmeye uzandı. Üçünden birisi, alt üst olmuş masaların ve devrilmiş sandalyelerin arasında sere serpe yatan şey görünce tiz bir çığlık attı. Profesör Rice, sendelemiş ve yere yığılmamış da olsa bir an için bilincini tamamen kaybetmiş olduğunu itiraf etti sonradan. Pis kokulu, yeşile çalan sarı bir sıvıyla katran gibi yapış yapış bir maddenin oluşturduğu gülün yanı başında bir yanı üzerine kıvılmış yapmakta olan şey 275 yetmiş oyundaydı. Ve köpek bütün giysileriyle derisinin bir kısmını lime, lime etmişti. Henüz ölmemişti. Göğsü, Dışarıda çılgınlar gibi öten, umutlu çoban aldatanların sesiyle korkunç bir uyum içinde inip kalkarken bedeni sessizce seyirip kasılıyordu. Kunduralık kösele ve giysi parçaları bütün odaya saçılmıştı ve pencerenin içinde. Oraya fırlatılıp atılmış olduğu anlaşılan çadır bezinden boş bir torba duruyordu. Ortadaki masanın yakınında bir tabanca vardı horozun düşmüş olduğunu gösteren bir iz taşıyan, ateş almamış bir kartuş, neden ateşe inmemiş olduğunu açıklıyordu. Ama o şeyin kendisi o an için başka hiçbir şey görmeye yer bırakmıyordu. Bunu tanımlamaya hiçbir insanın kaleminin yetmeyeceğini söylemek fazlasıyla basma kalıp ancak o kadar da doğru olmayacaktır. Öte yandan, bakış açısı ve fikirleri sıkı sıkıya bu gezegenin veya bilinen üç boyutun sıradan yaşam biçimleriyle sınırlı olan birisinin bu şeyi tam olarak gözünde canlandırmasının mümkün olmayacağını söylemek yerinde olacaktır. İnsanlarınkine benzeyen etleri, başı ve batı dayıların damgasını taşıyan çenesiz, keçi suratıyla kısmen insan olduğuna kuşku yoktu. Ama göğsü ve bedenin alt kısımları teratolojik açıdan inanılmazdı. Öyle ki ancak bol giysiler bu dünyada tehdit edilmeksizin ve kökü kazınmaksızın dolaşmasının mümkün kılıyordu. Belden yukarısı yarı insan biçimde olmakla birlikte tetikte bekleyen köpeğin yırtıcı pençelerin üzerinde dinlediği göğüsü bir timsah derisi gibi ağ görünümündeydi. Sırtı, bazı yılanların pullu derisin aklı getiren sarı-yeşil renklerle alıcı bulacaydı Belden aşağısı ise en kötüsüydü. Zira artık insana benzerlikten eser kalmıyor, sat fantezi başlıyordu. Derisi kapkara, kalın bir kürkle kaplıydı. Ve karnından aşağısında onlarca kırmızı emici ağızlı, grimsi, yeşil dokunaç, gevşek bir şekilde sarkıyordu. Dokunaçların düzeni çok tuhaftı. Dünyada ya da güneş sisteminde bilinmeyen bir geometrin kuralları uyuyor gibiydi. Kalçaların her birinde girişimi tamamlamamış bir göze benzeyen kirpikli, pembemsi, derin bir tür göz çukuru vardı. Kuyruk yerinde ise az gelişmiş, biraz ya da kırtlak olduğunu gösteren birçok kanıt ve halkamsı pembe işaret bulunan bir tür hortum, ya da dokunaç vardı. Bacakları, karakürk dışında, kabaca, tarih öncesi dev sürüngenlerin arka bacaklarını andırıyordu. Ve ne pençe, ne de toynağa benzeren kabarık damarlı yumuşak bir tabanla sonlanıyordu. Bu şey soluk alıp verdiğinde, kuyruk ve dokunaçları, sanki atalarının insan olmayan yanına has bir dolaşım sisteminin gereğiymiş gibi, ritmik bir şekilde renk değiştiriyordu. Bu olgu, dokunaçlarda yeşil tırak rengin koyulaşmasıyla kendini gösterirken, sarı tırak görünüşlü kuyrukta pembe halkaların arasında kalan bölgelerin hastalıklı, pis bir gri rengi dönüşüp, yeniden sararmasıyla belli oluyordu. Gerçek kandan eser yoktu. Sadece kokuşmuş, sarı trak, yeşilimsi bir sığlık, boyulu zemine sıvanmış yapış yapış bir maddenin dışına damla damla sızıyor ve ardında garip bir şekilde renge atmış izler bırakıyordu. Üç adamın odada bulunması, ölmek üzere olan şey biraz canlandırmış olacak ki dönmeden ya da başını kaldırmadan bir şeyler mırıldanmaya başladı. Doktor Armigale, yaratağın ağzından dökülen sözlerin yazılı bir kaydını tutamadı. Ama bunların İngilizce ile uzaktan yakından bir ilgisi olmadığı birileri sürmektedir. Başlangıçta hecelerin bu dünyada konuşulan hiçbir dille bağlantısı yoktu. Ama sona doğru nekronomikondan, yaratığın ararken canından olduğu şülanetli kitaptan alındığı açıkça belli olan bazı heceleri şitildi. Bu sözler Armagate'in anımsayabildiği kadarıyla şöyleydi nakia nakka kok ya yok sotot yok sotot murdar beklentiler içindeki çoban aldatanların itmit çığlıkları bir kreşandoya dönüşürken yaratığın sesi gitgide sönümlenerek sonunda eşitlenmez oldu sonra yaratığın soluk alıp vermesi durdu ve köpek başını yukarı kaldırarak hüzün bir uluma tutturdu Uzun uzun yere kapaklanmış şeyin sarımdırak geçi suratında bir değişiklik meydana geldi ve kocaman kara gözleri korkutucu bir şekilde içine çöktü. Pencerenin dışında çoban aldatanların acı ve tiz çığlıkları ansızın sustu ve toplanan kalabalığın mırıltılarını bastıran panik içinde pırpır eden kanat sesleri duyuldu işine düştükleri bu beş sıra tüylü bir gözetçiler sürüsü aya doğru havalanıp hızla gözden gitti. Köpek ansızın irkildi. Korkuyla havladı ve içeri girdiği pencereden sinirli bir şekilde atlayıp dışarı çıktı. Kalabalıktan bir çığlık yükseldi ve doktor mı dışarıdaki kalabalığa polis ya da atli tıp uzmanları gelinceye kadar kimsenin içeri alınmayacağını bağırarak bildirdi. Pencerelerin kimsenin içeriye gözetlemesine izin vermeyecek kadar yüksek oluşuna şükretti. Ve bütün pencerelerin perdelerini dikkatle çekti. O zamana kadar iki polis geldi. Onları girişte karşılayan doktor Morgan, adli tıpçılar girip yere serilmiş şeyin üzerini örtünceye kadar pis kokularla tutuldu okuma odasına girmemelerinin kendi iyiliklerine olacağını polislere ısrarla anlattı. Bu arada, zeminde korkunç değişiklikler meydana geliyordu. Doktor Almaget Profesör Prof. gözleri önünde oluşan büzüşme ve parçalanmanın tür ve hızının tanımlanması gerekmez. Fakat yüz ve ellerinin dış görünüş dışında, Wilbur Vatedey'in gerçekten insani unsurlarının çok az olduğu söylenmelidir. Adli tip uzmanları geldiğinde, Boyalı tahtaların üzerinde sadece yapışkan beyazımsı bir kütle kalmıştı ve acayip koku neredeyse yok olmuştu. Acıptı ki Havatele'in en azından gerçek ya da kalıcı bir anlamda bir kapatası ve kemik iskeleti yoktu. Bir ölçüde meçhul babasına çekmiş olmalıydı.